Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barikala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'an bi ehsanin ila din. Amma Baat bugün 29 Ocak 2013 Salı Kevser ve uzantılarının Selebi mezhebi hakkındaki cehaleti Rab Taala'nın sıfatlarına tefrih edenlerin mezhebinin batıl olduğu örneği derslerimizin 3. dersi Hemen konu başlığımıza atıyoruz. Bu dersi biraz hızlı anlatacağız. Ders uzun. Konu başlığımız şu: Ehli Sünnet sıfatları geldiği gibi kabul ederken Allah Teala'nın bize kendisiyle hitap ettiği manaların hakikatini de kabul ederler. Bak başına dikkat edin çünkü her zaman söylüyoruz. Eğer konu başlığı yakalanırsa konu başlığı altındaki verilen bilgiler de o mantıkta düşünülür, o mantıkta anlaşılır. Dolayısıyla en iyi şekilde anlaşılmış olur. Başlığı tekrarlıyorum: Ehli Sünnet sıfatları geldiği gibi kabul ederken Aynı zamanda allah Teala'nın bize kendisiyle hitap ettiği manalarının hakikatini de kabul ederler. Yani bu sıfat naslarının manalarının hakikatini kabul ederler. Şimdi diyoruz ki ehl Sünnet allah Teala'nın sıfatları ile ilgili nasları, delilleri geldiği gibi kabul etmenin yanı sıra iki şeye daha e, vurgu yaparlar. Bir, iki şeyi daha kabul ederler. Bir, o nasların delalet ettiği ve allah Teala'nın bize kendisiyle hitap ettiği manaları kabul ederler. İki, allah Teala'nın sıfatlarının hakikatini ona yaraşır şekilde kabul ederler. Bununla birlikte onların keyfiyetinin bilinmeyeceğini söylerler. O zaman manaları geldiği gibi kabul etmek var. Ki bu ma gelen manalar kime nispet edilmişse ona göre değer kazanır. İki, bu manaların delalet ettiği bu sıfatların hakikatini ona yarışır şekilde kabul ederler. Bununla birlikte şöyle bir kayıt getirirler. Onların keyfiyetinin bilinmeyeceğini söylerler. Ehli sünnetin inancı budur. Dolayısıyla da Ehli sünnetin sıfatları geldiği gibi kabul etme emri mufavvida ve muattilaya muattila ehlinin, mufavvida ehlinin sandığı gibi sıfatların delalet ettiği manaları kabul etmekten soyutlanmış bir emir değildir. Çünkü Mufavvide ve Muattila'nın kabul ettiği bu naslar sadece nas olarak kabul etmekten ibarettir. Yani e, bunların manalarını kabul etmekten soyutlanmış bir akidedir. Ehli Ehl sünnetin de tam tersidir. O yüzden bunu şöyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki ehli sünnetin sıfatları gibi Ehlü sünnetin sıfatları geldiği gibi kabul etme emri, ehl sünnet bunu emretmiştir. ehl sünnetin bu emri, mufavvida ehlinin sandığı gibi sıfatların delalet ettiği manaları kabul etmekten soyutlanmış bir emir değildir. Bilakis bu öyle bir emirdir ki sıfatların delalet ettiği manaları tamamıyla kabul etmekten ibaret olan bir emirdir. O yüzden bakın, İbn-i Teymiye Rahimullah müthiş sözlerinde Hamaviye'de diyor ki, Emir ruha kemâ ca'et. Hani ilk derste söylemiştik. Selef'ten gelen mütevâtir nakiller var, mütevâtir sözler var buna benzer. Emir ruha kemâ ca'et bilâ keyf. Keyfiyetsiz şekilde geldiği gibi geçiştirin bunasları. Geldiği gibi kabul edin sözü. Şimdi buna dayanıyorlar. İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki Emir ruha kemâ ca'et. Selef'in onları geldiği gibi kabul edin sözü onların delaletlerinin olduğu gibi bırakılmasını ifade eder. Şimdi Şeyhül İslam'ın bu sözünün aslında size nakletmeden önce birebir kısa bir mukaddime yapayım, sorulu cevaplı. Ee, şimdi Musa abi, şimdi biz Türkçe'ye baktığımızda, evet. herhangi bir Türkçe kitap açtığımızda, e, Türkçe sözlük açtığımızda, bizim karşımızda Türkçe içerisinde bulunan binlerce kelime karşımıza çıkıyor, doğru mu? Doğru. Şimdi bu kelimeler bize, ...gelmiş durumda. Yani bize ulaşmış ve gelmiş. Biz de onlarla konuşuyoruz o kelimelerle. Cümleler kuruyoruz o kelimelerle. Şimdi bu kelimeler bize geldiğinde... E, ...içerisinde... ...anlam ifade ederek mi gelmiştir bu kelimeler? Yoksa sadece... E, ...karışık bir şekilde harflerin... karma karışık bir araya getirerek... E, ...hiçbir anlam ifade etmeyen... ...bir kelime şeklinde mi gelmiştir bize? Anlamlarıyla birlikte Evet. Yani kelimeler... ...anlamlarıyla birlikte gelmiştir. Dolayısıyla... ...ben... Türkçedeki herhangi bir cümleyi veya bir kelimeyi geldiği gibi geçiştirirsem... Yani geldiği gibi geçiştirmem için diyeyim. Geldiği gibi geçiştirmem için. Onların anlamlarıyla birlikte mi almam gerekir? Yoksa anlamlarını ondan kaldırarak mı almam gerekir? Evet. Çünkü bir şeyin gelin, geldiği gibi alınması ancak ve ancak anlamıyla birlikte ele almaktan geçer. Yani bir şey anlamıyla birlikte alınmıyorsa o geldiği gibi alınmış anlamına gelmez. Şimdi bunlar ne diyorlar? Ehli sünnete bakın diyorlar. Tefvid ehli diyorlar ki bakın selefe geldiği gibi geçiştirin diyorlar. Demek ki manası yok. Biz de diyoruz ki hayır. Lafızlar bize manalarıyla birlikte gelmiştir. Eğer sen o lafızları manalarıyla birlikte almazsan geldiği gibi geçiştirmiş olmazsın. Ya yani geldiği gibi geçiştirmiş olmazsın. Bir şeyin geldiği gibi geçiştirilmesi ancak onun manasıyla birlikte ele alınmasıdır. Neden? Çünkü geldiği gibi geçiştirin diyorsun. E geldiği gibi bize bu kelimeler manalarıyla gelmiş. Manasız gelmemiş ki. E manalarıyla geldiği için geldiği gibi geçiştirmek ancak manalarını kabul etmekle mümkün olabilir. Şeyhul İslam buna e vurgu yapıyor. Şimdi dikkat edin şeyhin sözlerine diyor ki. Selefin onları geldiği gibi kabul edin sözü onların delaletlerinin olduğu gibi bırakılmasını ifade eder. Çünkü onlar bir takım manalara delalet eden lafızlar şeklinde gelmiştir. Bakın buradan ne, ne, neden bahsediyor Şeyhülislam? Düşünün ki Türkçede bir kelime var. E, atıyorum işte dolap. Dolap kelimesi bilinen bir kelime. Şimdi ben dolap kelimesini kullanıyorum ve bunun içer dola, dolap kelimesinin hiçbir anlam ifade etmediğini iddia ederek alıyorum. Buna geldiği gibi dolap kelimesini geldiği gibi geçiştirmek demek olur mu bu benim bu yaptığım? Olmaz. Hayır. Olmaz. Neden? Çünkü dolap kelimesi bir manayla gelmiş. O yüzden tekrarlıyorum. Bir lafız ancak delalet ettiği manayla birlikte alındığı zaman ona geldiği gibi geçiştirmek denir. Aksi takdirde gelmediği gibi geçiştirmek olur. O yüzden Şeyhülislam buna vurgu yapıyor. Diyor ki, onların geldiği gibi kabul edin sözü, onların delaletinin, delaletlerinin olduğu gibi bırakılmasını ifade eder. Yani içerdiği anlamların olduğu gibi bırakılmasını ifade eder. Devam ediyor. Diyor ki, çünkü onlar yani o lafızlar, o naslar bir takım manalara delalet eden lafızlar şeklinde gelmiştir. Yani bu lafızlar bir takım anlamlara delalet ediyor. İçi boş gelmemiştir ki şayet delaletleri nef edilmiş olsaydı, yani ne demiş oluyor Şeyh? Diyor ki, yani şayet bu kelimelerin, bu lafızların e, e, delalet ettiği anlamlar nef edilmiş olsaydı, bu anlamlar kabul edilmeyen anlamlar olsaydı, içi boş anlamlar olsaydı şöyle denilmesi gerekirdi diyor şeyh. Yani selef bunu şöyle ifade etmesi gerekirdi. Nasıl? O lafızların, o lafızlarını, o lafızları ee, kabul edin ama onlardan anlaşılan mananın kastedilmediğine inanın demesi gerekirdi selef. Eğer manaların nefini kastetseydi selef, yani o asları geldiği gibi geçiştirin sözüyle manalarını nef edin. İfadesini kastetseydi eğer selef, o zaman bunu şu şekilde ifade etmesi gerekirdi. O lafızları kabul edin ama o lafızlardan anlaşılan mananın kast edilmediğine inanın demesi gerekirdi. Veya şöyle demesi gerekirdi. Onların, o lafızların, o asların lafızlarını kabul edin, bununla birlikte Allah'ın onların delalet ettiği gerçek manalarla vasıflandırılmayacağına inanın demiş olurdu. Demesi gerekirdi selefin. Şeyhul İslam devam ediyor. Bu durumda onlar geldiği gibi kabul edilmiş olmazdı zaten. Eğer bunların dediği gibi olsaydı, selef bu şekilde kullansaydı zaten geldiği gibi geçiştirmiş olmazdı. O zaman keyfiyetsiz olarak ifade, keyfiyetsiz olarak ifadesi de kaçınılmazdı. Çünkü sabit olmayan bir şeyden keyfiyetin nefi anlamsızdır. Bu mükemmel bir ifadedir. Şimdi bakın, selef burada, e, i̇bn Teymiye burada ne diyor? Şimdi selefin cümlesi şu şekilde emirruha kema caet bila keyfim. Keyfiyetsiz şekilde geldiği gibi geçti. Şimdi Musa abi soruyorum. Bir şeyin anlamı yoksa evet. onun keyfiyetinin olması düşünülür mü? Hayır. Hayır. Çünkü zaten anlamı yok. Doğru mu? Tabii. Peki. O zaman selef neden diyor keyfiyetsiz şekilde alın? Zaten keyfiyeti olmayan bir şeyin e, vasfı nef yedilebilir mi? Zaten o vasıf yok onda. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben şöyle diyorum bakın. Ahmet'i bu odaya sokun domatessiz şekilde atıyorum. Ya zaten Ahmet'in domates diye bir sıfatı yok. Ya zaten domates diye bir olgusu yok. Bu saçma olur. Tamam. Evet. O yüzden lafızların delalet ettiği anlamların sen nefh ediyorsan yani bunlar zaten bir anlam ifade etmiyor diyorsan bizim için o zaman keyfiyeti nefh etmen saçma olur ve ilmen oturtacağın hiçbir kalıp olmaz. O yüzden Şeyhülislam İslam buna vurgu yapıyor. Diyor ki bu durumda onlar geldiği gibi kabul edilmiş olunmazlardı. O zaman keyfiyetsiz olarak ifadesi de kullanılmazdı. Yani Selef bunu keyfiyetsiz olarak alın demezdi. Ne derdi Selef? Bunları geldiği gibi geçtirin derdi. Mesela susardı. Keyfiyeti nefyetmenin ne anlamı var? Selef'e soruyoruz. Keyfiyetin niye nefretiyorsun ki? Zaten bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor ki. Ha, demek ki selef indinde bunların an, bunlar birer anlam ifade ediyor ki ne diyor keyfiyetsiz şekilde alın. Yani insanlar buna bir keyfiyet yüklemeyecek. Keyfiyet Allah azze ve celle katındandır. Siz bunu alırken bir keyfiyet yüklemeden alacaksınız. Keyfiyeti meçhuldür. Anlamı maruftur bizim için. İşte buna vurgu yapıyor. O zaman keyfiyetsiz olarak ifadesi de kullanılmazdı. Çünkü diyor sabit olmayan bir şeyden keyfiyetin nefi anla, anlamsızdır. Şimdi bunlar sıfat sabit değildir diyor bu naslarda doğru mu? Evet. Sıfat sabit değildir. Peki sabit olmayan bir şeyden neden keyfiyeti nefi diyorsun? Zaten sabit değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Şeyhülislam işte bunu diyor. Demek ki keyfiyet demek ki selef indinde bunların anlamı var ki selef şu ifadeyi kullanmıştır. Bunları keyfiyetsiz şekilde alın. Evet. En son o yüzden bu ifadeyi kullanıyor. çünkü sabit olmayan bir şeyden keyfiyetin nefi anlamsızdır. Bu da gösteriyor ki. Bunlar selefin indinde sabitmiş. Yine Şeyhul İslam İbn-i Teymi'ye mecmul fetavada diyor ki kardeşler bakın. Sahabe, tabi'in ve diğer ümmetten oluşan selef, Kur'an naslarının tamamı hakkında hem sıfat ayetleri hem de diğer ayetler hakkında konuşmuşlar ve o ayetleri, o nasları delaletlerine ve beyanlarına uygun bir şekilde tefsir etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de Kur'an'a uygun pek çok hadis rivayet edil, e, e, pek çok hadis rivayet etmişlerdir. Sahabenin önderleri de bu konuda diğerlerinden daha yücedir. Eğer bu ayetlerin manaları nefyedilecek ya da sukuta geçilecek şeklinde olsaydı, sahabenin rabbani alimleri, kitap ve sünnet ilmine sahip olanları bu konuda en çok söz edenler olmazlardı. Ayrıca sahabe radıyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tilavetle birlikte tefsiri de öğrendikleri nakledilmiştir. Yani aleyhissalatü vesselam'dan tefsiri de öğrenmiştir. Demek ki bu nasıl tefsiri var? Ondan bahsediyor. Diyor ki ancak sahabe radıyallahu anhum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tilavetle birlikte tefsiri de öğrendiklerini nakletmişlerdir. Ancak onlardan hiçbiri onun herhangi bir ayeti tefsir etmekten imtina ettiği asla söylenmemiştir. Bakın bu mükemmel bir ifadedir. Diyor ki Şeyhül İslam, sahabelerden hiçbirisi, bir hiçbirisinden bir ayetin bir ayeti tefsir etmek için herhangi bir ayeti tefsir etmekten imtina ettiklerine dair hiçbir nas gelmemiştir diyor Şeyhül İslam ibn Yani demek ki bunlar nasları tefsir etmekten imtina etmiyordu. Hiçbir ayetin tefsirini yapmaktan imtina etmemişlerdir. Yani külliyen sahabeleri düşün, hiçbir ayeti Tefsir etmekten. Şimdi bu ayetlerin içerisinde yüzlerce ne var? Sıfat masları var. Biz biliyoruz ki selef'in, e, şimdi tafvid ehlinin mezhebi nedir? Tafvid ehlinin mezhebi bunları tefsir etmekten kaçınmaktır. Çünkü zaten anlamı yok ki tefsir edilsin. İbnü i de müthiş bir ifadeyle yaklaşıyor. Diyor ki biz seleften, sahabeden, tabinden hiç kimse bilmiyoruz ki Kur'an'ın herhangi bir ayetini tefsir etmekten kaçınmış olsun. Bu da gösteriyor ki Sahabe Kur'an'ı bir bütün olarak görürdü ve her ayetinin bir tefsiri olduğuna inanırdı. Bu yüzden de zaten sahabeden herhangi bir ayeti tefsir etmekten imtina ettiklerine dair bir nakil gelmemiştir bize. Hatta mukatta harflerine, harfler hakkında dahi sahabeden ve seleften konuşanlar olmuştur. İşte buna vurgu yapıyor. Diyor ki bakın bu müthiş ifadeler kardeşler. Ayrıca sahabe radıyallahu anhum peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden tilavetle birlikte tefsiri de öğrendiklerini nakletmişlerdir. Ancak onlardan hiçbirisi onun herhangi bir ayeti tefsir etmekten imtina ettiğini asla söylememiştir. Aynı şekilde imamlar da kendilerine bu konuda herhangi bir şey sorulduğunda onun manasını nefret etmemişlerdir. Bak buna da vurgu yapıyor diyor ki Şeyhülislam. Aynı şekilde el Sünnet imamları da hangi ayeti sorarsanız sorun, o, ayetin o ayeti tefsir etmekten imtina etmemişlerdir, kaçınmamışlardır. O yüzden zaten bakın Selefe. Hiçbir ayet yoktur ki Kur'an'da tefsir etmiş olmasınlar. Bu da gösteriyor ki hepsinin demek ki tefsiri anlamı var. Anlamı sabit Selefi'nin dinde. Ona vurgu yapıyor. Diyor ki aynı şekilde imamlar da kendilerine bu konuda herhangi bir şey sorulduğunda onun manasını nefret etmemişlerdir. Aksine manayı ispat etmişler ve keyfiyeti nefret etmişlerdir diyor Şeyhülislam. Burayı anladık kardeşler. O yüzden bakın selefin sıfat maslarının tefsiri ve manalarının beyanı hakkındaki sözleri o kadar çoktur ki. Dolayısıyla da kardeşler, seleften gelen bu sözler, onlara iftira eden tevhid ve taatil ehli herkesi reddetmektedir. O kadar çok söz vardır ki, bu bu kadar çok söz, bu tevhid ve taatil ehli herkesi reddetmektedir. Ve onların bu çok söz dediğimiz hususları sıfatlarla alakalıdır. Sıfatlar konusundadır. Mesela imam, mesela biz ikinci derste bolcan akil bulunduk bu konuyla alakalı. Mesela işte İmam Malik Rahimullah da kendisine istivanın manası sorumluluğunda ne diyor? Elkeyfü gayru me'kulin vel istiva'u gayru meçhulin vel imanu bihi ve sualu anhu bid'atun. Keyfiyet akılla bilinemez. İstiva meçhul ve bilinmeyen bir şey değildir. Ona iman etmek farzdır. Onun hakkında soru sormak bidattır diyor. Bakın görüyor musunuz? Nasıl istiva bilinmeyen meçhul bir şeydir demiyor. Bilakis ne diyor? İstiva meçhul bilinmeyen bir şey değildir diyor. Yine bir selefin mesela geçiştiriniz, geldiği gibi geçiştiriniz sözünden kastının tafvid olmadığına dair bir çok, bir sürü deli zikrettik zaten ikinci derste. Mesela hatırlatma bağımından bir iki tanesi mesela İmam Mücahit ne diyordu? İstiva aladır diyordu. Üstü olmak diyordu. Yükselmektir diyordu. Yine Ebu Ali'ye rahimallah Bukhari'nin muallak olarak zikrettiği e, rivayette ne diyor? Sonra göğe yükseldi ayetini tefsir ederken ne diyor? İrtefe'a diyor yükseldi diyor. Ve onlarca nakil zikrettik biz. ve vesselamın kulağını işaret etmesi, gözüne işaret etmesi, o, onu onu rivayet eden ravilerin bunu uygulaması, sahabenin, e, sahabenin bunu uygulaması, tabinin bunu uygulaması, mesela imamın, İmam Ahmet'in büyük imamların bunu uygulaması gibi vesaire. Tamam? Şimdi bir başlık dağıtıyoruz. Bakın kardeşler. Şimdi biz seleften nakiller yaptık. Dedi ki selef bazen keyfiyetsiz şekilde geldiği gibi geçiştirin diyor. Bunun ne anlama geldiğini anlattık. Bazen tefsir etmeksizin diyor. Bazen de manasız şekilde diyor. Şimdi genel, genelde bu üç kalıp üzerinde duruyor. Yani emiru Hakem caet bilah keyfin geldiği gibi key keyfiyesi şekilde geçiştirin. Ya bu şekilde geliyor bu bir. Buna cevap verdik. Ya da tefsir etmek sizin e, alın diyor bu nasları. Ya da manasız bir şekilde alın diyor. Şimdi biz ilkine değindik. Yani emiru Hakem caet bilah keyfin geldiği gibi geçiştirin keyfiyesiz şekilde buna değindik. Şimdi ikinci husus mesela ikinci kalıp cümle serefte. E, bu nasları tefsir etmek sizin alın. Bu naslar tefsir edilmez, tefsiri bilinmez. Hiç kimsenin onu tefsir ettiğini duymadık şeklinde ifadeler var Seleften. Şimdi bu ifadelerin ne anlama geldiğini e, e, e, tahkik edelim. Şimdi biz geçen derslerde aslında kısmen buna cevap vermiş olduk. Yani Selef'in tefsir, tefsir etmekten kaçınması onların anlamını nefret etmek olmadığını anlattık biz. Ve bunu nakillerle de ispatladık da. Şimdi bunların, bu lafızların delalet ettiği ilmi anlamları biraz daha tavsilatlı ve ince detaylarıyla birlikte ele alalım. Bakın şimdi kardeşler. Şöyle bir başlık atıyoruz. Diyoruz ki... Selef'in sıfat naslarını tefsir yani izah etmeyi men etmesindeki kastı nedir? Selef'in sıfat naslarını tefsir yani izah etmeyi men etmesindeki kastı nedir? Neden bu başlattık? Az önce söylediğim gibi seleften bazı lafızlar var. Biz bu nasları tefsir etmek sizin alıyoruz. Yani tefsir etmeyiz. Kimse bunu tefsir etmemiştir diyorlar. Yani bir men söz konusu, yasaklama söz konusu bu nasların tefsir edilmesinin edilmesinin yasaklanması söz konusu selefciyetinden. O yüzden bu başla atıyoruz. Diyoruz ki selefin sıfat maslarını tefsir izah etmeyi men etmesindeki kastı nedir? Diyoruz ki bakın kardeşler. Biz selefe baktığımızda bazılarının sıfat naslarını tefsir ve izah etmeyi yasakladığının, yasakladıklarının rivayet edildiğini görüyoruz. Mesela ümmetin gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden Ebu Ubeyd Kasım İbnu Selam Rahimallah. Mesela kendisine sıfat hadisleri hakkında bir soru soruluyor. Soru sorulunca bakın şu ifadeyi kullanıyor. Aynen şu ifadeyi kullanıyor Ebu Ubeyd Kasım yüze sellem. La <gülüyor> yufesseru hâze ve la semînâ aheden yufessiruhu Bu tefsir edilmez. Bu tefsir edilmez. İzah edilmez. Hiç kimsenin onu tefsir ettiğini duymadık diyor. Bakın şimdi kardeşler tefvidcilerden olan, tevhid ehli olan kimseler ile yine aynı şekilde fitne çıkarmak ve bu nasları tevil etmek amacıyla imamların sözlerindeki bu müteşabih ifadelerin peşine düşen diğer bidat ehli kimseler, seleften gelen bu tip sözleri suistimal ederek selefin sıfat naslarının anlamlarını Allah'a havale ettiklerini söylüyorlar, onların manalarını bilmediklerini ve onlar hakkında konuşmayı da yasakladıklarını iddia ediyorlar. Şimdi bakın, Selefe nispet edilen bu iddianın batıl olduğu ve Selefin bundan beri olduğu aşikardır. Şimdi Seleften bazılarının sıfat maslarını tefsir etmeyi yani izah etmeyi terk ettikleri yönündeki bu rivayetlere gelince kardeşler, bu rivayetler bu imamların mücmel sözleridir. Yani bir takım kapalı sözlerinden ibarettir bunlar. Ki bu imamlardan, aynı imamlardan sıfatların hakiki manalarını Allah Teala hakkında sabit kıldıklarına dair nakledilen mütevatir derecedeki diğer sözleri vardır ki işte bu sözleri o mücmel sözlerini beyan etmektedir, açıklamaktadır kardeşler. İzah etmektedir. O yüzden seleften bazen bu türlü mücmel ve müteşahhih gelen sözlerin kendi batıl inançlarına hamledilmesi ne ilmi mantığa sığar ne de ilmi vicdana sığar. Çünkü aynı insanlardan bu manaları ispat ettikleri, aynı seleften bu manaları ispat ettikleri mütevatir derecede gelmiştir. Dolayısıyla mücmel ifadeler neye hamledilir? Mübeyyenlere hamledilir. O şekilde bakılır müfassallara hamledilir vesaire. Şimdi bu sebepledir ki kardeşler ehli sünnetten Muhakkik alimler Selef'in sözlerindeki bu mücmel kapalı ifadeleri yine bizzat onların sözlerindeki mübeyyen yani açık ve zahir ifadelere hamletmişler. Bunu bizzat muhakkik alimler yapmışlardır. Şimdi Selef'ten bazı kimselerden, bakın bu şimdi meselenin ince detayına inelim. Şimdi bakın, Selef'ten bazı kimselerden, Az önce de Ebu Beyt Kasib'in Selam'dan da naklettim. İşte bu seleften bazı kimselerden sıfat naslarını tefsir etmeyi yasaklama konusunda rivayet edilen bu ifadeler iki manaya hamledilir kardeşler. Bakıyoruz selefe tefsir etmeyiz. Tefsir edilmez. İşte bu da ne anlaşılır peki? Bakın buradan iki mana hamle anlaşılır. Veya bunların bu tip sözleri iki manaya hamledilir. Bir, Selefin sıfat naslarını tefsir etmeyi yasaklamasındaki kastı kardeşler, bu nasların cehmiyeden ve onların yavruları uzantıları olan sıfat tatilcilerinden alınma ve sonradan ortaya atılmış bidat tefsirlerle izah edilmesidir. Yani selef tefsiri yasaklarken, bu nasların tefsirini yasaklarken, Buradaki kastı, cehmiye ve onların yavruları ve uzantıları olan tatil ehlinin yaptığı tefsirden men etmektir. Yoksa bunların din tarafından ortaya koyulmuş olan bir tefsiri olduğunu inkar etmek demek değildir. Tekrarlıyorum. Selef tefsir etmeye yasaklamasındaki birinci kastı, cehmiye ve onların uzantıları olan tatilcilerden gelen, onlardan alınma olan tefsirlerin, nef edilmesidir. Bu bidat tefsirlerden sakındırmasıdır birinci kastı. Bunları ispatlayacağız. İkinci kastı selefin sıfat naslarını tefsir etmeyi yasaklamasından maksatları yasaklamasından maksadı bu sıfatların keyfiyetinden söz edilmesidir kardeşler. Ve bu sıfatları mahlukatların, kulların sıfatlarına benzetmekten yasaklamasıdır. Yani bir selefe bakıyoruz, tefsir edilmez diyor. Buradaki kasıtlarından bir tanesi de, yani öyle insanlar vardır ki tarihte bunları neyle tefsir etmişlerdir? Keyfiyetlerinden söz ederek tefsir etmişlerdir ve mahlukata benzeterek tefsir etmişlerdir. İşte tefsir edilmezden kastı bu bidat ehlinin yaptığı, bu müşebbihenin yaptığı bu tefsirdir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden iki kasıtla toparlıyoruz. Birinci kasıt ne? Cehmiye ve onlar, onların uzantıları olan tatil ehlinden gelen tefsir. Ne yapıyorlar? Evet diyorlar bu yet yettir anlamını kabul ediyoruz ama biz bu sıfatı nef ediyoruz Allah'tan. İşte selefin yasaklamasındaki kastı bu türlü tefsiri yasaklamasıdır. İkinci kası da müşebbihenin, cehmiyenin tam zıttı olan müşebbihenin. Müşebiye'de ne diyor işte bu, bu ayetlerin tefsiri nedir? İşte Allah bize el demiştir. Elin anlamı bellidir. İşte bizim el, nasıl elimiz varsa Allah'ın da öyle eli var. Yani buna yakın anlamlarla ne yapıyorlar? İfade ediyorlar. İşte bu iki tefsiri kastetmiştir. Bakın şimdi ilkine dair örnek verelim. Sıfat naslarının cehmiye'nin yaptığı tefsir nedeniyle yasaklanması, bu tefsirin yasaklanması anlamında olduğuna dair sözler gayet açıktır seleften. Bakın mesela bunlardan biri İmam Ahmed Rahimullah'ın Rab Teala ayağını koyar hadisini okudu, okuyan ve şüphesiz bunun bir tefsiri vardır diyen adama şöyle dediği sözdür kardeşler. Bakın. Şimdi Rab Teala ayağını koyar diye hadis var biliyoruz. Cehennemi. Şimdi bu hadisi okuyor birisi. Ve şüphesiz ki bunun bir tefsiri vardır diyor. Tamam. İmam Ahmet ne diyor buna? İmam Ahmed diyor ki şuna bak cehmiyenin dediğiyle aynı diyor. Bakın görüyor musun? Demek ki bu tefsiri vardır diyenlerin cehmiyenin kastettiği anlamı nefeder ediyor İmam Ahmed. Bunu e, İbn Battalib bana da e, zikreder. Bakın İbnü't-Taymiye de rahimeullah da Ebu Ubeyd Kasım bin Sallam'ın işte bu naslar tefsir edilmez. Hiç kimsenin onu tefsir ettiğini bilmiyoruz şeklindeki sözü hakkında diyor ki İbnu Teymiye fetvasında diyor ki Ebu Ubeyd, ki ben Ebu Ubeyit Kasımüllü Seli'mi zaman zaman derslerinde zikretmişimdir. Şeyhül İslam'ın hani nasıl mesela her insanın çok sevdiği veya ilmen hayran olduğu alimler vardır. Mesela şahsen benim dünyada Yusuf el Gafîstir yaşayan veya geçmişte İbnu Teymiyedir İmam Ahmed'tir vesaire. Bakın İmru Teymiye gibi bir insanın hayran olduğu alimlerden bir tanesi Ebu Ubeyd Kâsimîn Sallam. Onun bu sözleri hakkında diyor İmru Teymiye. Ebu Ubeyd diyor, şu dört büyük alimden birisidir. Es Şafi, Ahmet, İshak ve Ebu Ubeyd. Bak kimleri sayıyor. İmam Ahmet, Şaf, İmam Şafi, İshakim Rahwî ve Ebu Ubeyd Kâsimîn Sallam. Bu dört alimden birisidir diyor. Onun fıkhi diyor ki Ebu Ubeyd'in fıkhi dil ve Tefsir bilgisi, e, anla, e, Ebu Ubeyd, e, Ebu Ubeyd Kasımî Selamın fıkhı ilmi bilgisi, tefsir hakkındaki, tevir hakkındaki bilgisi, anlatılmaya gerek olmayacak kadar meşhurdur. O fitnelerin ve bidatların baş gösterdiği bir zamanda yaşamıştır. O yetiştiği hiçbir âlemin sıfatları, tefs sıfatları tefsir etmediklerini. Yani Cehmiye'nin izah ettiği gibi tefsir etmediklerini söylemiştir diyor Şeyhülislam İbn-i Bunlar Cehmiye ile alakalı ki az önce İmam Ahmed'in bu sözüyle de onu ispatladık. Çünkü biz ilk ikinci dersimizde de anlatmıştık. İmam Ahmet bunlara nasıl ne yapıyor? Anlam yüklüyor ve tefsir ediyor. Burada ise ne yapıyor? Bak Cehmiye'nin tefsiri gibi e, yapılan tefsirin yasaklandığını ne yapıyor? Söylüyor. Demek ki Selef tefsir edilmezden kastı Cehmiye gibi tefsir edilmemesi, edilmesi. Şimdi dikkat edin. Bakın kardeşler çok önemli bir e, kayde vereceğim. Bu kayde bir söz vereceğim. i̇mam Ahmed Ahmet ve benzerlerinden gelen altın bir e, sözdür bu. Tevhid-i eline babında. Bakın şimdi kardeşler. Selefin bu nasları tefsir etmeyi yasaklamadaki maksadı maksadının o nasları zahir ve hakiki anlamlarından kaydıracak bidat ve çirkin izahlarla tefsir edilmesini tefsir edilmesi olduğunu gösteren hususlardan bir tanesi de bu selefin aynı ifadeleri tehdit nasları hakkında da söylemiş olmalarıdır. Şimdi Musa abi. Biz şimdi selefe bakıyoruz değil mi? Evet. Onlardan çeşitli lafızlar var. Biz bunları tefsir etmeyiz. Ne hakkında kullanmışlar? Sıfat hakkında. Bunları dedik ki kendi batıl mezheplerine delil getiriyorlar. Doğru mu? Evet. Şimdi bunlara sorduğun zaman bu tefvid ne? Tehditle alakalı naslar da var. Değil mi? Mesela Allah'ın tehdit şeklinde bize belirttiği ayet ve hadisler var değil mi? Tehdit ediyor. Mesela cehennemle, ateşle vesaire şöyle yapan kafir olur, böyle yapan ateşe girer şeklinde tehdit nasları da var. Doğru mu? Doğru. Şimdi selef bunların da anlamını Allah'a havale ediyor muydu bu tefvid ehline göre? Hayır değil mi? Bunlar sıfat nasları ile alakası yok. Bunlar nedir? Cennet ve cehennemle alakalı veya birisinin kafir veya mümin olacaklarıyla alakalı naslardır değil mi? Yani mesela kim namazı terk ederse kafir olur. Doğru mu? Mesela bu türlü naslar. Bunlar tehdit naslarıdır. Doğru mu? Şimdi, bu tehdit naslarını Selef bize göre tefvid ediyor muydu anlamını? Yok. Bunlar maruf akide konulardır zaten. Peki tefvid ehline göre Selef bunları Allah tefvid ediyor muydu? Hayır. Çünkü bunlar nas fatlarıyla alakalı değil. Anladık mı? Evet, evet. Şimdi bak, altın bir kaide. Selef, Selefe bakıyoruz. Selef, aynı şekilde bu tehdit nasları hakkında da bu naslar tefsir edilmez, geldiği gibi kabul edilir dediklerini görüyoruz. Anladık mı? Evet. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki selef tefsirden kastı, tefsiri nefyetmedeki kastı neymiş? Bidat tefsirlermiş. Evet. O yüzden şimdi bunlara soracağız. Siz seleften bazı cümleler getirdiniz bize. Nedir o cümleler? İşte bu nasları geldiği gibi geçiştirin. Peki bu naslarla neyi ispatladınız kendinize göre? Diyorlar ki biz bu naslarla şunu ispatladık. Selef sıfat naslarına geldiği gibi geçtirin dediler. Demek ki Selef bunlara bir anlam yüklemiyor. Peki biz diyoruz ki aynı nasları Selef tehdit nasları için de kullanmıştır. O zaman bunların da bir anlamı yoktu. Yani binlerce tehdit naslarını çöpe atalım o zaman bunların mantığıyla. Hiçbir anlamı yok bunların. Anlatabiliyor muyum? Bu onlara en büyük reddiyelerden bir tanesidir. Demek ki Selef. Tehdit nasları hakkında da bunları geldiği gibi geçiştirin. Biz bunları tefsir etmeyiz demişlerdir. Demek ki selefin an, indinde bir şeyi geldiği gibi geçiştirmek onun hakiki manasını almak demektir. Bak mesela. Mesela şimdi İmam Ahmet e, Rahimallah Abus Risalesinde diyor ki üç şey vardır ki birebir naklediyorum bakın. üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi münafıktır. Şeklinde gelen hadisler şiddetli sakındırma içindir. Bunları geldiği gibi Rivayetsiz ee, geldiği gibi rivayet ederiz ve onları tefsir etmeyiz. Bak görüyor musun? Benim ardımdan birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönüştürmeyin. Dönüşmeyin. Şimdi hadisler zikrediyor. Bu bir, iki. İki Müslüman kılıçları ile karşı karşıya geldikleri vakit öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Üç. Müslümanlara söylemek fasıklık, onu öldürmek ise küfürdür ve benzeri gibi sahih ve mahfuz hadisleri bizler her ne kadar tefsirleri bilinmese de kabul ederiz. Onlar hakkında ileri geri konuşulmaz ve tartışılmaz. Sonra diyor ki: "Ve la tufessiru hazihi'l ahadisu illa mislu ma Bu hadisler tefsir edilmez. Ancak geldiği gibi kabul edilir. Onları onlardan daha hak olan bir şey olmadıkça geri çevirmeyiz diyor İmam Ahmed. Rahimallah. Elle alekai de bunu nakleder kardeşler. Bakın İmam lalekai aynen bunun benzerini Bukhari'nin en büyük şehlerinden Ali İbnül Medini Rahimallah'tan da ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. İşte kardeşler bakın. Hiç şüphe yok ki Selef bu zikri geçen Vaid yani tehdit nasları, tehdit hadisleri var ya işte bu hadislerin manalarını anlamışlardır ve bu hadislerin manalarını bidat ehlinin sıfat naslarının manalarını tefvid ettiği gibi Allah'a tefvid etmemişlerdir, havale etmemişlerdir bu tehdit naslarını. O yüzden bakıyorsun Selef Akaid kitaplarında tehdit naslarıyla alakalı, tehdit meseleleriyle alakalı özel bab başlıkları açmış ve bu nasları münakaşa etmiştir. Haricilere e, karşı haricilerin getirdiği bu türlü delilleri işte öldüren de öldüren de, de öldüren de cehennemdedir vesaire. İşte bunları büyük günah delil olarak getiriyorlar. Bunları almışlardır. Selef tefsir etmiştir. Bunları haricilere reddi olarak kullanmıştır. Özel olarak bunlar hakkında sayfalarca tefsirler yapmıştır. O yüzden hiç şüphe yok ki Selef bu tehdit naslarının manalarını anlamışlardır. Bunun manalarını Allah havale etmemişlerdir. Yani mürciyenin ve haricilerin tehdit naslarını izah ettikleri gibi e, izah edilmesini kast ederek nef yetmişlerdir Selef. Yani bunlar tefsir edilmez. Yani e, mürciyenin biliyorsunuz bu tehdit naslarına karşı bidat tefsirleri var. Aynı şekilde haricilerin de bidat tefsirleri var bu tehdit naslarına karşı. Mürciye diyor kesinlikle bunun tehditle hiçbir alakası yoktur. Mürciye, harici de ne diyor? Tamamıyla bunlar öyle bir tehdittir ki insanı kafir yapan bir tehdittir. Ebedi cehennemde. İkisinde yaptığı batıl bir tefsir var. Hem mürciye hem de harici bu tehdit naslarını kendi mezhepleri ne uygun bir şekilde batıl bidat bir tefsirle tefsir etmişlerdir. İşte selefin buradaki te, bu nasları tefsirdeki kastı nedir? Bu şekilde yapılan bidat tefsirlerin nefidir. Tefvid ehlinin selefin sıfat naslarını tefsir etmeyi Terk etme konusundaki sözlerini kendi batıl görüşlerine delil olarak getirmenin, getirmelerinin batıl geçersiz olduğunu ortaya koyan hususlardan bir tanesi de şudur kardeşler. Bakın, eylül Sünnet imamlarından birçoğunun sıfat maslarını açık bir şekilde ne yapmalarıdır? Tefsir etmeleridir. Bakın mesela örnek verelim. Biz ikinci derste birçok örnek verdik. Şimdi farklı örnekler de vereceğiz. Bu örnekleri çoğaltacağız. Bakın mesela. Süfyan İbn Uyeyne rahimeullah ne diyor kardeşler? Hazil ahadisulleti caat an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi sıfat ve nuzul ve ru'yet-i Sıfatlar diyor, nuzul yani inme ver ru'yet yani Allah'ın görülmesi hakkında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadisler haktır. Nu'minu biha la nufessiruha <gülüyor> illa ma fussira lana min fawqin. Bak ne kadar açık. Biz onları onlara iman ederiz ve onları tefsir etmeyiz ancak yukarıdan gelen tefsir dışında. Görüyor musunuz? Demek tefsir etmeyinizden kastı neymiş? Dinin dışında olan bir tefsirmiş. O yüzden diyor ki bak din tarafından gelen tefsir hariç tefsir etmeyiz diyor. Demek ki tefsiri var bunların. <gülüyor> Biz onlara iman ederiz ve onları bize yukarıdan gelen tefsir dışında tefsir etmeyiz. i̇bn Mende bunu ettevhitten nakleder. Süfyan İbn-i Uyey'nin bu sözüne. Rahimallah. Selefti. yukarıdan derken yani indirilen tabi tabi minfe fevkın yani bu yukarıdan gelen vahiy yani kastı evet. yine bakın İmam Ahmet Rahimeullah El Abus diyor ki hadis hadisin tefsirini bilmeyen ve aklı da ona ermeyen kimse bu konuda bir şey gerekli değildir bak görüyor musun hadisin tefsirini bilmeyen aklı da ona ermeyen kimse demek ki hadisin tefsirini bilen ve aklı ona eren ne yapacakmış bunu tefsir edecekmiş görüyor muyuz Bak ne kadar açık. Diyor ki hadisin tefsirini bilmeyen ve aklı da bu tefsire ermeyen kimseye bu konuda bir şey gerekli değildir. Ona düşen o hadise iman etmek ve etmek ve ona teslim olmaktır. Mesela peygamberin bu hadisi kader hakkında onun benzeri ve e, onun benzeri hadisler ve ru'yet ile ilgili hadisler böyledir diyor İmam Ahmet. Bunlar kulaklara hoş gelmese ve dinleyen kimse onlardan ürperse bile ona düşen sadece onlara iman etmek ve onlardan tek bir kısmı bile reddetmemektedir. Reddetmemektir. Evet sen avamsın, bunların delalet ettiği manayı anlamıyorsun. Sen e, cahil olduğun için sana teşbih gelebiliyor. Fıtratın senin belki e, bulunduğun ortamdan dolayı bozulmuş ve bunları reddedebiliyor. O yüzden İmam-ı Ahmet başında ne diyor? Hadisin tefsirini bilmeyen ya da ona aklı ermeyen kimseye bu konuda bir şey gerekli değildir. Sen buna iman köşeye çekil. Hiç manalarına da, e, sen yani iyi iman et ki bu Allah katındandır köşene çekil. Çünkü senin tefsirini bilmiyorsun. aklına ona ermiyor. Devam ediyoruz nakillere bakın. Tirmizi Rahimullah Sünnen'in diyor ki. Süneninde, de. Sünnen'in Tirmizi'de diyor ki. Hep söylüyorum biz sadece Tirimiziye bakın hadisleri okuduğunuz için ilim Tirimizi'nin o taliklerini o mükemmel seleften sözlerini hiç almıyoruz dikkat etmiyoruz. Bakın Tirimizi rahimeullah sünnet diyor ki: "Vakat zekr Allahu azze ve celle fi gayri mevdu'in min kitabihil yada ve's-sem'a vel Allah Teala kitabında pek çok yerde el, işitme ve görmeyi zikretmiştir. Fe te'evveletil cehmiyetu hazihi'l-ayet fe fessaruhuha ala gayri ma fassara ehlu'l-ilm ve kalu. Diyor ki: Cehmie bu ayetleri tevil etmiş Onları o ayetleri ilim ehlinin tefsir etmediği şekilde tefsir etmiştir. Ve şöyle demişlerdir diyor. Bakın görüyor musun? İlim ehlinin tefsir etmediği şekilde. Demek ki ilim ehli tefsir etmiş, cehmîye ne yapmış? İlim ehlinin tefsir etmediği şekilde tefsir etmiştir bunu. Ve şöyle demişlerdir. Ne demiş Cehmiye? İnne Allah lam yahluq Ademe bi ve kâlu inna inne ma'ne'l yedi hâhunel kuvvetu. Allah Adem'i eliyle yaratmamıştır. Elin buradaki manası kuvvettir, güçtür demişlerdi diyor ee, İmam Tirmizi Cehmiye için. Bakın devam ediyoruz. Osman Eddarimi Rahimallah. Osman Eddarimi. Ennakıtta diyor ki bakın. Sonra muhalif, ceh muhalif, ceh muhalif Cehmiye'nin Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen Allah'ın sıfatlarından ve zatından inkar ettiği şeyleri Toplu halde zikretmiş ve bunlardan 30 küsür sıfatı sırayla saymıştır. Onlar hakkında el merisinin hükmüne ve tefsirine uygun şekilde hüküm vermiş ve tefsir yapmıştır. Onları Allah'ın kastına ve salih fakirli, fakihlerin yaptıkları tefsire aykırı bir şekilde tefsir etmiştir diyor. Bunların birçoğunda da bir çoğunun da dayanağı el merrisidir diyor bu bidat ehlinin. Bakın görüyor musunuz? Ne diyor? Onasları Allah'ın kastına ve salih fakihlerin yaptıkları tevillere, tefsirlere aykırı bir şekilde tevil ve tefsir etmişlerdir diyor. Görüyor musunuz kardeşler? Ki hep bunlar tefsir etmiştir. Bakın yine Darim-i Rahim Allah diyor ki Şayet sen Arap kelamında Elin nimet ve kudret olduğu bilinmektedir diye iddia edecek olursan sana şöyle deriz. Biz bunu derslerde işlemiştik. Işte ne demiştik? El kelimesi kudret, kuvvet anlamına da gelir. Ve Kavaedir Muslah'da bunu izah etmiştik. Madem ki elin hem kuvvet anlamı var hem de bildiğimiz el anlamı var. O zaman o bidat elinin teviline nasıl cevap vereceğiz? Yani elin bu iki anlamı varsa. Onların hepsini Kavaedir Muslah'da detaylı bir şekilde anlatmıştık, reddiye vermiştik. Onlar basit şeyler, onlara girmiyoruz. İmam Dalim ona, ona, ona değiniyor. Diyor ki şayet sen Arap dilinde el kelimesinin hem nimet nimet ve kudret anlamına geldiğini geldiği bilinen bir şeydir diye iddia edecek olursan sana şöyle deriz. Evet doğrudur. Onun bu şekildeki tefsirini en az senin kadar iyi biliyoruz. Yani elin aynı zamanda kudret anlamına geldiğini en az senin kadar iyi biliyoruz. Ancak onun bu şekildeki tefsiri Bakın görüyor musun tefsiri? Demek tefsirleri var bunların. Onun bu şekildeki tefsiri konuşan kişinin sözünün siyakında bağlamında açıkça anlaşılır. Yani evet elin kudret anlamı var ama hepsi kendi siyak içerisinde ne? Anlaşılır. Ve biz bütün bu siyaklara baktığımızda bildiğimiz el sıfatı olduğunu anlıyoruz. Bunların hepsini anlatmıştık. Ondan bahsediyor. Diyor ki ancak o elin bu şekildeki tefsiri konuşan kişinin sözünün, Siyahından açıkça anlaşılır o elden ne kastettiği. Kudret mi yoksa bildiğimiz el mi? Öyle ki onu senin gibi birinin tefsir etmesine ihtiyaç duyulmaz diyor. Bakın görüyor musunuz? Bizim meselemiz şimdi burada el kudret anlamına gelir gelmez ondan bahsetmiyoruz. Burada İmam Darimi'nin sözüne dikkat çekiyoruz. Yani diyor ki bunun tefsirini biz biliyoruz ama bizim senin tefsirine ihtiyacımız yok. Yani buradan ne anlıyoruz? Demek ki Seref bunların tefsirini biliyor, tefsiri olduğunu kabul ediyor. ve Tefsiri bunların indinde var devam ediyorum. Beşinci nakil El Berbahari rahimeullah. Şerhü sünne'de naklediyor kardeşler. Bakın Şerhü sünnesinde diyor ki: "Sıfatlarla ilgili ayetleri ve hadisleri sıraladıktan sonra diyor ki: "La tufessir şey'en min haza bi ke. Bunlardan hiçbirini kendi heva ve görüşüne göre tefsir etme. Yani yasaklanan tefsir ne? Heva ve hevese göre yapılan tefsirmiş. Sonra devam ediyor diyor ki: innel iman bihaza vacibun." Çünkü bunlara iman etmek farzdır. Femen feşerâ şeyen min hâzâ bihevâhu ve reddehu fehu cehmîyun. Bunlardan herhangi bir şeyi kendi görüşüne göre tefsir eden ve reddeden kimse cehmidir diyor. Evet, devam ediyorum. 6. nakil İbn Battah rahimehullah İbanatü Şu'rada'da diyor ki: Sonra alimlerin rivayet ettiği eser ehli sikaların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletti ve kabule şayan gördüğü her şeye iman etmek, onları kabul ve tasdik etmektir. Bunlar aykırı görüşlerle reddedilmez. Onlar hakkında niçin, nasıl diye sorulmaz. Onlar akla uygun manalara hamledilmez ve kıyas kabul etmez. Sonra diyor ki bakın. Ve la yu'melu leha't tafasiru illa ma fassarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev raculun min ulama'il ummeti mimmen kavluhu shifa'un ve hujjatun misl ahadis'is sifati ve ru'yati. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bu bir, ya da ümmet alimlerinden sözü şifa ve hüccet olan birinin, bu da iki, işte bunların tefsiri hariç onlar hakkında tefsir yapılmaz. Hangi tefsir hariç? Allah'ın yaptığı tefsir, bu hakkında Allah'ın yaptığı tefsir ve sözü hüccet ve şifa olan alimlerden yapılan tefsir hariç onlar hakkında tefsir yapılmaz diyor. Sonra diyor ki sıfat hadisleri ve ruyet hadisleri de buna örnektir diyor. Anladık mı kardeşler? İbn-i Teymiye de buna fetavasında yer verir. Ki Berbehari bunu zaten kendi bizler kendi eserinde söylemiştir. Bakın kardeşler Selef'in... Biz dedik ki... Ee, sıfat naslarını tefsir etme yasağından kastı neydi? Bu sıfatların keyfiyetinden söz edilmesiydi. Ve asların yaratılmışların sıfatlarına benzetilmesi olduğu şeklinde bir yasaklamaydı. Bu Selef'in ikinci kastıydı dedik. Birinci kastı neydi? Bakın, dedik ki Selef tefsir etmekten yasaklamıştır ve bunda iki kastı vardır. Meseleyi toparlayalım. Birinci kastı neydi? Bidat ehlinin yaptığı gibi tefsirden yasaklamıştır. Tefsiri nefh ederken kastları buydu. Ve buna ne yaptık? Bir sürü örnek verdik. Bak deminden beri nakil sunduk. İşte cehmiye gibi tefsir yapma, hevana göre tefsir yapma, ilim ehli dışında tefsir yapma, Allah'ın dışında tefsir yapma görüyor muyuz? Şimdi bir de ikinci kastı neydi Selef? Bunu ispatladık. İkinci kastı neydi Selef'in? Selef tefsir etmekten ne yeder? Kastı nedir? Kastı keyfiyete dalmamayı kasteder. Yani keyfiyete dalacak şekilde bir tefsir yapmayı men eder. Bunu da ispatlayalım. Bakın. Kasım binin selam rahimeullah Ebu Bel Kasım binin selam rahimeullah sıfatlar hakkında diyor ki "Velakin iza qilalena keyfe vadaa kadamehu ve keyfe dahika dahike kulna." Ancak ayağını nasıl koydu, nasıl güldü dendiği zaman şöyle deriz. Bak. Önce sorusu ne? Nasıl koydu ve nasıl güldü? Soru ney burada? Keyfiyet. Keyfiyet soruluyor burada. Biz diyor ki böyle deriz. La yufassar <gülüyor> haza ve la semi'na Bunlar tefsir edilmez, hiç kimsenin de onları tefsir ettiğini duymadık. İşte ne yapıyorlar? Ebu Bey'din sadece bu sözünü alıyorlar ve geri bir önceki cümleyi ne yapıyorlar? Kaldırıyorlar ortadan. Bidat ehlinin adetidir bu. O yüzden bakın biz bun, bunlar tefsir edilmez, hiç kimsenin onları da tefsir ettiğini işitmedik sözü bina binaen söylenen bir söz? Ebu Ubeyd Kasim Selam bunu hangi soruya binaen söylüyor? Keyfiyetinden soranlar hakkında soruyor. Bakın ne diyor? Diyor ki ancak ayağını nasıl koydu Allah? Yine Allah nasıl güldü yani keyfiyet? Dendiği zaman o zaman deriz ki bunlar tefsir edilmez. Demek ki tefsir edilmeyen keyfiyeti. Hiç kimsenin de onları tefsir ettiğini işitmedik diyor. Bakın devam ediyor. Sufyan İbni Uyeyne Rahimullah da diyor ki Allah Teala'nın Kur'an'da kendisinin nitelendirdiği her şeyin, her sıfatın okunması aynı zamanda onun tefsiridir. Ne keyfiyete dair soru sormaya ne de benzetmeye yer yoktur. Bakın, nasları olduğu gibi senin okuman, olduğu gibi alman ki dedik naslar lafızlarıyla ve delalet ettiği anlamlarıyla gelir bize. Biz ancak o şekilde alırız, o şekilde almamız tefsiridir diyor. Sonra da ne diyor? Ne keyfiyete dair soru sormaya ne de benzetmeye yer yoktur diyor. Demek ki tefsir etmekten sakındırması Selef'in neymiş aynı zamanda? Keyfiyetini tefsir etmekmiş. Selef bundan sakındırıyor. O halde kardeşler Selef sıfatlar hakkındaki keyfiyete dair sorular karşısında onun tefsir edilmesini şiddetli bir şekilde ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bir başlık daha atıyoruz kardeşler. Selef'in sıfatların manalarını nefyetmesindeki kastı nedir? Hocam burada bir soru sorabilir miyim? Evet. Ne gibi alimler neden bu hataya düşmüşler? Bunları bildikleri halde. Yani adamlar Kur'an ayetini de biliyor. Yani koskoca selef bir alim de Kur'an ayetini de biliyor hataya diyor. Bunda binlerce sebep sayılır yani. Şimdi bu konu e, bunu uzatır. Yani selefi insanlar da vardır. Yani şimdi mesela. Ee, İmam Taberi Allah'ın kürsüsünün e, Allah'ın ayağını koyduğu yer olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Selefidir, te tevil etmiştir. Nasr-ı bildiği halde. Yani ne yapmıştır? Müte müteşabif baş sözleri görüp onları almıştır. Bunları anlayamamıştır. Anlayamaz mı? Evet anlayamayabilir. Kapalı kalabilir. Kapalı kalabilir. Öyle sahabe öyle şey anlamamıştır ki. Öyle sahabe öyle şey anlamamıştır ki. Bunlar maruf olan şeylerdir. Yani bunlar çok normaldir bir cehetten baktığında. Çünkü öyle bir dönem gelmiştir ki eşar rüzgarı uç, uçup gitmiştir. Yani zirve tavan yapmıştır. Bir esintidir. Gelip geçmiştir. Peşinde binleri sürüklemiştir. Alim olarak hem de. E dolayısıyla o akımı o rüzgara kapılanlar olmuştur. Hak gizli kalmıştır kendilerine. Hafi kalmıştır. O yüzden biz her zaman söylüyoruz ya. Hafi ve hafi meseleler ve zahir meseleler bidattır aslı itibariyle. Onu ancak selefin yüklediği anlamla doldurursan doğrudur. Selefin yüklediği anlam nedir? Zafi, zahir ve kafi meseleleri nisbidir. Kimine göre zahir olan kimine göre olmayabilir. Kimine göre kafi olan kimine göre olmayabilir. Puta secde etmek bile bir insana kafi gelebilir. Secde etmenin şirk olduğu bile. Çok açık net. Getirsin adama bir tane zayıf hadis. Allah'tan gayrısına secde etme bir sürü basit rivayet var. Alsana kafi kaldı. Bu kadar basittir yani. Evet. Bütün problem selef menheci çerçevesinde nasları anlamaya çalışmamak. Yani bütün sorun budur. Evet. Şimdi başlık atıyoruz. Selefin sıfatların manalarını nefyetmesindeki kastı nedir? Şimdi ilk başlığımız neydi? Seleften üç cümle aldık. İlk cümlemiz neydi? Bu nasları geldiği gibi geçiştirin keyfiyetsiz şekilde. Cevap verdik mi onlara verdik. İkinci cümlemiz neydi? Bu nasları tefsir etmeyiz. Tefsir edilmez. Kimsenin tefsir ettiğini duymadık. Buna da cevap verdik. Üçüncü cümleler neydi? Zaten bu üç cümle arasında döner tefvi dehlinin Selef'ten getirdiği cümleler olarak. Üçüncü cümle de şu kardeşler. Selef'ten bazılarına bakıyoruz. Biz bunlara manasız bir şekilde, keyfiyetsiz bir şekilde alırız. Bunların manaları yoktur şeklindeki cümleler. Şimdi onu da inceleyelim inşallah. Bu cümleyi de inceleyelim. Bakın şöyle başlık atıyoruz. Diyoruz ki Selef'in sıfatların manalarını nefyetmesindeki etmesindeki kastı nedir? Tefvi dehli... Aynı şekilde seleften bazılarının sıfatlardan söz ederken kullandıkları sıfatların manalarının nefine dair bazı ifadeleri batıl mezheplerine delil olarak getirmişlerdir. Örneğin Ahmed binu Hanbel'in şu rivayeti gibi, Hambelin şu rivayeti gibi, Ebu Abdullah'a Hanbel'in şu rivayeti gibi, Ebu Abdullah'a Ahmed binu Hanbel'e yani rivayet edilmekte olan Allah Teala her gece dünya semasına iner. Allah ahirette görülecektir. Allah ayağını koyar ve benzeri gibi hadisleri sordum. Ebu Abdullah şöyle dedi. Nu'minu biha ve nusaddiqu biha ve la keyfe ve Biz onlara iman ederiz ve onları tasdik ederiz. Keyfiyet de manada yoktur. Yani keyfiyetsiz ve manasız şekilde. Bunu halal sünne de es de rivayet ediyor kardeşler. Tabakatul Hanabil'de de yer veriyorlar bunlar. Bakın şimdi. İbn Teymiye Rahimullah bu şüpheye cevap veriyor ve diyor ki fetvasında. Bunu fetvasının 17. cildinde söylüyor kardeşler. Diyor ki Hanbelilerden ve diğer mezheplerden ehli sünnete mensup olup da tevil lafzının her iki kısmı kapsadığını söyleyenler bu konuda imamların müteşabih hakkında söyledikleri sözlerden bulabildiklerine sarılmaktadırlar. Zaten bu bidat elinin adetidir. Yani bir şey bulsun, bidatlarına bir cümle bulsun, isterse batıl da olsun, kendilerini kısmen destekliyorsa hemen yapışırlar. Hiç son, sonunu düşünmeksin Aynı bugünkü tekfircilerin yaptığı gibi. Ondan bahsediyor. Diyor ki Mesela i̇mam Ahmed'in Ahmet'in Hanbel'in rivayetinde geçen şu sözü gibi. Yani nasıl böyle bulmuşlar? Bütün sözlerini terk etmişler. Hani naklettik ya bir sürü i̇mam Ahmet'ten manaları kabul ediyor, tefsir ediyor, mütevatir, açık, mübeyyen, tafsilli bir sürü nas getirdik. Bütün bunları nef ediyorlar. i̇bn ondan bahsediyor. Ve tutuyorlar böyle müteşabih, yarım yamalak böyle bir cümleyi alıyorlar. Ondan bahsediyor. Diyor, diyor ki mesela İmam, mesela Ahmet i̇bn Hanbel'in rivayetinde geçen şu sözü gibi. Keyfiyet de yoktur, mana da yoktur. Onlar, İmam Ahmet'in bu sözüyle bizim bunların manasını bilmeyeceğimizi kastettiğini zannetmişlerdir. görüm Devam ediyor. Diyor ki, İmam Ahmet'in birçok yerde bunun aksini ifade eden açık sözleri bulunmaktadır. Nitekim o e, ancak cehmiye ve benzeri gibi Kur'an'ı olması gereken şekilde tevil etmeyenlerin tevillerine karşı çıktığını ifade etmiştir. Erreddu alel cehmiye ezzenadika adlı kitabında da, bak İmam Ahmet'in bu kitabı, kitabında da zındıklara ve cehmiyeye Kur'an'ın müteşabihlerinin reddetmeleri ve onları olması gerekenden başka şekilde tevil etmeleri konusunda bir reddiye olarak kaleme almış ve onların Kur'an'ı Allah'ın ve Resulünün muradından farklı bir şekilde tevil etmelerine karşı çıkmıştır. O yüzden bakın bizzat ben de bu eseri e, devamlı okuyan, göz gezdiren bir insanım. İmam Ahmet'in bu eserine en e, önemli ve değerli eserlerinden bir tanesidir. Aynen Şeyhül İslam'ın bu söylediklerini birebir ben okumuşum ve e, mevcuttur kardeşler. Aynen İmam Ahmet devamlı onların yaptıkları bidat, tefsir ve manaları nefy eder kitabında. Devamlı üzerinde vurguladığı budur. Yaptığınız teviller, yaptığınız manalar, yüklediğiniz anlamlar batıldır. Sonra doğru anlamın ne olduğunu anlatır İmam Ahmet. Mesela en başından nahnu kelimesini bile alır orada. Biz, Allah biz demiştir. Nahnu, nahnu ifadesine bile değinir İmam Ahmet. Der ki nahnu Arap dilinde maruftur, tazim için kullanılmıştır. Tekil bir şahsın da kendisi hakkında kullanılması caizdir. O yüzden siz söylediğiniz vidattır demiştir. Bakın görüyor musunuz? Bunları bile İmam Ahmet değinmiştir. Aynı şey Hulusi'nin söylediği birebir mevcut. Ondan bahsediyor. Diyor ki alel Cehmiye ve zanadika. Cehmiye ve zındıklara Rediye diye bir kitabı vardır. Onda diyor ki bu kitabında da diyor zındıklara ve cehmiyeye Kur'an'ın müteşabillerini reddetmeleri ve onları olması gerekenden başka şekilde tevil etmeleri konusunda bir reddiye olarak kaleme almış ve onların Kur'an'ı Allah'ın ve Resulünün muradından farklı şekilde tevil etmelerine karşı çıkmıştır. Zira onlar Kur'an'ı müteşabillerini tevil ettikleri vakit bu ayetin manası şöyle şöyledir demektedirler. Tekyifçiler de keyfiyetten söz etmekte ve kendilerinin Rabb'in bildirilen sıfatlarının keyfiyetlerini bildiklerini söylemektedirler. Yani ne diyor burada? İmam Ahmet şurada iki şeye vurgu yapıyor eserlerinde. Bir kısım insanlar var, müteşabileri alıyorlar, tevil ediyorlar, tevil ederken de içini boşaltıyorlar. Bir kısmı da var, ne yapıyor? Tefsir ediyor, tefsir ederken keyfiyetinden bahsediyor. İşte reddettiği budur diyor i̇mam Ahmed'in Ahmet'in manayı reddederken ki zaten eserinde de aynı bu şekilde. Teklifçiler de keyfiyetten söz etmekte ve kendilerinin, Rabb'ın bildirilen sıfatlarının keyfiyetlerini bildir bildiklerini söylemektedirler. İşte i̇mam Ahmed Ahmet bu iki grubun da görüşlerini reddetmiştir. Yani keyfiyeti bildiklerini iddia eden teklifçilerin görüşlerini de, kelimeleri yerlerinden oynatıp tahrif edenlerin görüşlerini de reddetmiştir. Bunun manası, Şöyledir diyen tahrifçilerin görüşlerini de ne yapmıştır? Reddetmiştir. Bakın yani keyfiyeti anlamı budur diyenlerin sözlerini diyor. Reddetmiştir. O yüzden hani İmam Ahmet'ten manası şekilde alın e, sözü hiçbir şey ifade etmez. Hem diğer sözleri onu reddeder hem de o manası şekilde kastını bizzat kendisini yapmıştır? Belirtmiştir. Evet. Bir başlık dağıtıyoruz. Bakın kardeşler. tevhid ehlinin Allah Teala'nın isimleri ve sıfatları hakkında Allah Teala'dan başka hiç kimsenin bilmediği müteşabihe dahildir sözlerin batıl olduğu hakkında. Şimdi tevhid tefvid ehli ne diyor? Diyor ki Allah Teala'nın isimleri ve sıfatları Allah Teala'dan başka hiç kimsenin bilmediği müteşabihe dahildir. Yani dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar burada? Bunlara göre bunaslar nedir? Müteşabih'tir. Sıfat masları müteşabih'tir. Ehli sünnete göre bunlar muhkemdir. Müteşabih değildir sıfat nasları. Keyfiyeti müteşabihdir. Onu zaten dersin hep başından beri anlatıyoruz. Yani biz onu bilemeyiz. Ama bu nasların manaları bizim için muhkemdir. Şimdi Bidat-ı dedi ki, iki dayanağı var. Bir, selefe nispet ediyorlar. Seleften sözler getiriyorlar, de dair. Biz onların hepsini çürüttük zaten. Artık oradan çıkmış olduk biz. Geriye, bunların Kur'an sünnetten istidlali nedir? Kur'an sünnetten de istidlali sadece zaten nedir? Bunların müteşabih olduklarını iddia etmeleridir. Müteşabi'nin anlamını Allah bilir ya. Dolayısıyla ne yapıyor? Bunlara bir kapı açıyor. Diyorlar ki bu naslar müteşabihtir. Müteşabi'nin anlamını da Allah bileceği için bunlar şu anda bizim için nedir anlamsızdır? Hiçbir anlam ifade etmez. Dolayısıyla şu anda bu başlık altında tartışma konumuz ne? Bu nasların muhkem olduğudur. Delalet ettiği anlamların muhkem olduğudur. Müteşabi olmalıdır. Bu, nas, bu e, dersimizin kalan kısmında bunların kısaca müteşabi olduğunu ispatlayacağız. Şey e, pardon e, muhkem olduğunu ispatlayacağız. Önümüzdeki derse de Ali İmran 7 hakkında, Selef'in o Ali İmran 7 hakkında ne anladığına dair malumatlar verip dersi bitireceğiz. Şimdi bakın şöyle açıyoruz konumuzu kardeşler. Kelam, heva ve bidat ehlinden her bir grup, Kur'an'da ve hadislerde kendi görüşlerine aykırı olan hususları müteşabih, kendi görüşlerine uygun olanları ise muhkem sayarlar, muhkem olarak değerlendirirler. Cehmiye ve mutezileye göre Allah'ın ahirette görüleceği, Allah'ın ilmi, kudreti, meşiyeti, yüz işitme veya görme sıfatlarına sabit olduğu görme sıfatlarına sahip olduğu bizzatiği konuştuğu ve benzeri gibi hususlara delalet eden naslar Bu bidat ehli kimselere göre nedir müteşabihtir Onların müteşabih kelimesini kullanmaktaki maksatları ise söz konusu lafızların delalet ettiği manaya inanmamaktır aksine ne yapmaktır bir ya on ya on naslardan büs bütün yüz çevrilmesidir ya da o nasların, lafızlarının delaletinden uzak olan başka bir manaya hamletmeleridir. İşte aynen i̇bn Teymiye, telvis İblis'te de buna değiniyor. Bunların asıl maksatları budur zaten. O yüzden zaten baktığınız zaman es eserlerinde bunları yemin-i teşabi olarak ne yaparlar? Addederler. Dolayısıyla da kardeşler, bakın sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, Bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Ayetini ne yapmışlardı? Sıfatlarla ilgili ayet ve hadislere indirgemişlerdir bu ayet. Bakın, örnek verelim bunlardan. Bunlardan bizzat örnek verelim. Errazi, Fahreddin er-Razi Et Tefsirul Kebir, Ma'ruf Tefsiri. Aynı tefsirinin farklı isimleri de var. Ona girmiyoruz. Et Tefsirul Kebir diye meşhurdur. tefsir isimlerinden bir tanesi. Bakın. Ne diyor? "En kavlehu thumma istawa ala'l arşi min'el muteşabihati'lleti yecibu te'viluha." Fahreddin Razi'nin tefsirindeki ibadet bizzat ibaresi. Diyor ki: "Sonra arşa istiva etti." Bu ayet tevil edilmesi gereken Müteşabih ayetlerdendir. Devam ediyorum ispatlamaya. Bunların mesebinden devam ediyorum. El-Ayni. Umdetül-Kari'de diyor ki, Bukhari'nin şerh ederken El-Ayni. Umdetül-Kari'de diyor ki, beyn e ye de huve minel Allah'ın önünde duracak sözü müteşabihlerdendir. Devam ediyoruz. Es-süyûti, el el-itkanda. Diyor ki, minel-müteşâbih u müteşabihlerden bir kısmı da sıfat ayetler, ayet, ayetleridir diyor. Görüyor musunuz? Sıfat ayetleri neymiş? Müteşabihtenmiş. Devam ediyor hatta suite diyor ki: "Ve İbnü'l-Labbani fiha tasanifü mufradatum." Veya tasnifun mufradun. İbnü'l-Labbah e bu ayetler hakkında müstakil bir eseri vardır diyor. Sonra devam ediyor. Nahve Er-Rahman Ar alal arş'a istewa. Kul şey'in halikun illa vejhuhu. Örneğin şu ayetler böyledir diyor. Rahman arşa istiva etmiştir. Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Bakın Suyuti ne dedi burada? Dedi ki müteşabihlerden bir kısım ayetler vardır ki bunlar şey, evet müteşabihlerden bir kısmı da nedir? Sıfat ayetleridir. Demek ki sıfat ayetleri müteşabi. Sonra devam ediyor Suyuti diyor ki İbnü'l-Lebbân'ın bu ayetler hakkında müstakil bir eseri vardır. Örneğin şu ayetler böyledir diyor Suyuti. Rahman her istiva etmiştir. Rabbinin yüzü bahi kalacaktır. İşte bütün bunlar müteşabih'tir diyor. Devam ediyoruz. İbn Hacer el Asqalani Fethu'l-Bari'sinde Ala vecihi Allah'ın yüzü üzerinde bulunan ifadesi hakkında diyor ki: Ve kâle el Kirmâniyü: Hadisu, hadîsü min'el muteşâbihâti." فَإِمَّا مُفَوَّضٌ وَإِمَّا مُأَوَّلٌ En başından beri söylediğimiz müteahhir eşarların sözleri nedir? Ya bunları tevil edeceksin ya da tafvid edeceksin. Aynen ondan bahsediyor. Diyor ki İbn-i Hacer, El-Kirmani şöyle demiştir. Bu hadis, edilir, Bu hadis müteşabihattandır. Ya tefvid edilir ya da tevil edilir. Bu hadis müteşabihattandır. Ya tafvid edilir ya da tevil edilir. Devam ediyoruz. مَرْعِ i̇bn Yusuf el-Kermi el-Hambeli Ekavil-us-Sikat'ta diyor ki Fa'lem enne minel müteşabihati ayat-us-sifatilleti et-te'vilu fiha ba'idun felâ tu'evvelu ve lâ Şu bilinmelidir ki müteşabihlerden bir kısmı da tevilin uzak olduğu dolayısıyla da ne tevil ne de tefsir edilmeyen sıfat ayetleridir. İşte kardeşler bu konudaki, bu görüşte olanların sözleri uzayıp gitmektedir. Bu görüşün batıl olduğu açıktır. Çünkü sıfatların manaları Arap dilini bilen herkesçe aşikardır. Herkes aşikardır. Onların hakikatlerine ve künhüne gelince işte bunun ilmi Allah katındadır diyoruz biz. Bakın bu sıfatların, bu sıfat naslarının Onlara göre müteşabih olmasındaki olaya gelince, bu konuda İbn-i Teymiye Rahimullah derut-ta diyor ki, bakın kardeşler. Nefici cehmiyeden bir çoğuna göre sıfatların varlığından, müthiş sözlerdir bunlar o yüzden dikkat edin. Nefici cehmiyeden bir çoğuna göre sıfatların varlığından söz eden bu sıfatların ve onların müşkil ve müteşabih olarak adlandırıldığı benzeri, haberi, ilmi, itikadi hususların indirilmesindeki fayda, ilim ehlinin onları ifade ettikleri manalardan onlara aykırı olan deliller vasıtasıyla uzaklaştırma konusunda içtihat etmeleridir. Böylece nefisler içtihatın meşakkatine erişecek, tefekkür etmek ve onaslara aykırı olan ve hakka ulaştıran akli delilleri delil olarak getirmek üzere gayret edecektir. İbnü i Teymiye Rahimallah, Allah'ın isim ve sıfatlarının müteşabihlere dahil edilmesini ya da onların anlamlarının müteşabih olduğuna inanılmasını şu iki nedenden ötürü batıl sayıyor kardeşler. Bakın bir, selefin tamamı bu inançtan beridir. Dahası, bu seleften sabit olan ve nakledilen husus bu manaların sabit kılınması yönündedir. Tam tersi. İbn-i Teymi'ye Fetaha'da diyor ki bakın. Ben bu ümmetin selefinden ve imamlarından olan hiçbir kimsenin ne İbn-i ne de bir başka alimin bu konuyu bu ayetin kapsamına giren müteşabihlerden saydığına. Bu ayetten kastine yani Ali İmran 7. Bu ayetin kapsamına giren müteşabihlerden saydığına onun manasının herhangi bir kimse tarafından bilinmesini reddettiğine, Allah'ın isim ve sıfatlarını da manası anlaşılmayan yabancı bir söz konumunda, yabancı bir söz mesabesinde değerlendirildiğine dair hiçbir şey bilmiyorum. Bakın i̇bn Kayyim Kayyım Rahimullah da es sawaikul Mursale'de diyor ki, insanlar muhkem ve müteşabih konusunda çok fazla ihtilaf etmişlerdir. Sahabeden hiç kimsenin müteşabihleri sıfat ayetleri olarak değerlendirdiği kesinlikle bilinmemektedir. Baştan okuyorum. İnsanlar muhkem ve müteşabih konusunda çok fazla ihtilaf etmişlerdir. Sahabeden hiç kimsenin müteşabihleri sıfat ayetleri olarak değerlendirdiği kesinlikle bilinmemektedir. Aksine onlardan nakledilenler, bunun aksini göstermektedir. Ayrıca onlara göre hakkında hiç ihtilaf etmedikleri sıfat ayetleri müteşabih, bir kısmında ihtilaf ettikleri ahkem ayetleri de muhkem nasıl olabilir ki? Bu ancak bazı müteahillerin sözünden ibarettir. Bu birinci nedendir batıl olduğu. Yani şereften kimse bunu müteşabihten saymamış. İkinci neden kardeşler seleften bazılarının cehmiyenin delil getirdiği bazı hususlar hakkındaki kullandıkları müteşabih ifadesi vardır. Manaların müteşabihleyi benzeşmesi anlamında e, sözleri vardır ki seleften gelen. Bunlar da zaten kardeşler sıfatlar konusuna has değildir. Yani onlardan kastedilen mananın bilinmesi mümkündür. Daha da ötesi kesindir. Burada reddedilen nedir? Onun manasının bilinmesidir. Bakın İbn-i diyor ki Kur'an'da Tevilini Allah'tan başkasının bilmediği şeyler daha önce geçtiği üzere ya müteşabihtir ya da kitabın tamamıdır. Bunların tevilinin bilinmeyeceğinin söylenmesi manalarının bilinmeyeceği anlamında değildir. Şimdi bakın kardeşler, selefe bakıyoruz. Bazı hususları müteşabih kılmışlardır. Şimdi İbnü Teymiye acayip bir yere e, vurgu yapıyor burada. Diyor ki, bakın seleften baktığımızda birçok şeye zaten müteşabih ismi demişlerdir. Siz onlara da müteşabih mi diyeceksiniz diyor. Yani nedir? Bakıyoruz mesela cennetle cehennemle alakalı bazı naslara da müteşabih demiş. Şimdi, şimdi cennetten, cennetten bahsediyor. Şimdi hadislerde, ayetlerde işte onlara meyveler var, onlara böyle zevceler var, böyle eşler var. Şimdi bunların anlamı bizim için meçhul mü? Müteşabih mi? Kimse buna müteşabih dememiştir. Doğru mu? Evet. Bunlar bizim için maruf. Yani işte demek eş var. Eşin anlamını biliyoruz. Bir eş. Ama nasıl bir eş o keyfiyetidir. Ha demiş şeffaf, şöyle bacağı var, şöyle bilmem neyi var. Tamam. Bize ne yapmış? Belirtilmiş. Hakikati nedir bizim için? Görmediğimiz müddetçe müteşabih. Selef o zaman cennetle, cehennemle alakalı başka hususlara da müteşabih demiştir. Bunları ne yapacağız diyor şimdi? Bak, acayip bir istidlaldir. Ne yapacağız Selef'in bu sözlerini? Diyeceğiz mi? Zevc, eş kelimesi bildiğimiz eş değildir. Anlamını bilmiyoruz. Allah havale ediyoruz. Yani huri muri değildir yani. Diyebilecek miyiz demeyeceğiz. E peki Selef bunlara da müteşabih demiş. Demek ki Selef'in müteşabihten kastı keyfiyeti, hakikati. Ona vurgu yapıyor. Diyor ki e, İbn-i nitekim kıyamet ve kıyametle ilgili hususlara değinmiştik. Yine bunu destekleyen bir husus da şudur. Kur'an'da müteşabihlerin olduğu sabittir ki bunlar iki manaya muhtemel olanlardır. Sıfat meseleleri içinde de bu türden olaylar vardır. Mesela şimdi biz şeye bakıyoruz. Cennetten bahsediyor. Cennetteki nimetlerden bahsediyor. Şimdi bir insan dese ki bunlar müteşabih mi muhkem mi? Ne deriz? Bunlar anlamları itibariyle bize muhkemdir. Yani fakih diyor bize işte. Nedir? Meyve. Meyve. Belli. Fakihe meyvedir. Anlamı maruf. Ama hakikati öyle bir lezzetli, öyle bir acayip meyvedir ki keyfiyetini bilmiyoruz biz onun. Anca yediğimiz zaman keyfiyetini anlayacağız. Selefe bakıyoruz, bunlara müteşabih demiş. Şimdi tefvid ehline soruyoruz. Bunları müteşabihten görüyor musunuz? Hayır. E niçin Selef müteşabih demiş? Demek ki Selefi müteşabihten kastı sadece sıfat naslarına has değil, aynı şekilde neye hastır? Diğer hususlara da hastır. Çünkü Selef Müteşabi ifadelerini birçok şey için kullanmışlardır ve bunun keyfiyetini kastetmişlerdir. O yüzden Kur'an'daki bütün ayetler anlamı bilinmesi cihetiyle muhkemdir. Bu cihette muhkem, müteşabi hiçbir ayet yoktur. Ama keyfiyet cihetine baktığımız zaman evet Allah'ın sıfatlarının keyfiyeti de müteşabıhtır. Cennetteki olaylar da müteşabıhtır. Bu kıyamet arsasında olacak hususlar da müteşabıhtır. Ee, Allah Azze ve Celle'nin uygulayacağı bazı olaylar vardır. Kıyamet gününde bunlar müteşabihtir. Mizan, terazi, sırat olaylarının hakikatleri bizim için müteşabihtir. Havuzun anlamı bellidir. Tadının ne kadar e, mükemmel olduğu bellidir. Ama o tadının hakikati bizim için müteşabihtir. Tatmadığımız zaman o havuzdan bilmeyeceğiz. Vesaire vesaire. İşte cennette müthiş kokular vardır. Evet koku olarak anlamı bellidir. Kokunun ne olduğunu biz biliyoruz kendi lügatımızda. Hakikati nedir? Bizim için mağrufdur. O koku sürülmediğim bilmeyeceğiz. Evet, hurilerin güzelliğinden bahsediyor. Güzellik mefhumu belli bir mefhumdur. Ama ne kadar güzel olduğu, bunun hakikati biz bunu bilemeyeceğiz. Aynı bunun gibi. İşte Şeyhul İslam buna vurgu yapıyor kardeşler. Aynı şekilde ahiret meselelerinin de böyle say e sayılması çok daha evladır. Çünkü Allah ile mahlukatı arasındaki benzerliğin nefyedilmesi, edilmesi, vaad edilen cennetle hali hazırda mevcut olan dünya arasındaki benzerliğin nefyedilmesinden edilmesinden daha önemlidir. Yani İbni Teymiye diyor ki yani Allah Azze ve Celle ahiretteki bazı hususların hakkında bize haber ver veriyor. Onların diyor ahiretteki keyfiyetlerini bilmediğimize göre Allah'ın sıfatlarının anlamını bilip de hakikatini bilmememiz hayli haylidir diyor. O yüzden bakın ona vurgu yapıyor diyor ki Allah ile mahlukatı arasındaki benzerliğin nefk vaad vaat edilen cennetle hali hazırda mevcut olan dünya arasındaki benzerliğin nefk daha önemlidir. Dolayısıyla da sıfat naslarında müteşabihliğin ahiret naslarına oranla daha az olması gerekir ki insanlar teşbihe düşmesin. Sonra diyor ki cevabın nüktesi ise ilk önce de belirttiğimiz gibi şudur. Tevilin bilinmeyeceğinin söylenmesi manasının bilinmeyeceği anlamına gelmemektedir. Hani Allah diyor ya bunun tevilini Allah'tan başka birisi bilmez. Doğru mu? Şeyhul İslam diyor ki işte bunun tevilini Allah'tan başkası bilmez demek anlamını Allah'tan başkası bilmez demek değildir. Çünkü tevilin anlamlarından bir tanesi bir şeyin hakikatini bilmektir. Evet. Bir şeyin hakikatini bilmemek o şeyin anlamını bilmemek demek değildir. Aynı, aynı şunun gibi biz cennetin anlamını biliyoruz. Hurin'in anlamı nedir biliyoruz. Meyvenin anlamı nedir biliyoruz ama hakikatini bilmiyoruz cennetteki. İşte buna bu müthiş bir cümlesidir. Diyor ki tevilin tevilin bilinmeyeceğinin söylenmesi manalarının bilinmeyeceği anlamında değildir. Hani Ali 7'de diyor ya bunun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Şimdi soruyorum Musa abi. Tevilin anlamlarından bir tanesi tefsirdir. Bir tanesi de bir şeyin hakikatidir. Aslında burada önümüzdeki derse tamamıyla müzmer bir cevap vermiş oluyorum. Şimdi tevilin Allah diyor ya bunların tevilini Allah'tan başkası bilmez. Doğru mu? Evet. Tevilin Arap dilinde iki manası vardır. İkisi de sahiptir. Birisi tefsir, birisi de bir şeyin hakikati. Şimdi tefsiri cihetinden alırsan ne olur? Bunun tefsirini Allah'tan başka kimse bilmez olur. Doğru mu? Doğru. E peki tefsirini Allah'tan başka kimse bilmiyor mu? Bilmiyorum. Biliyor. E Allah Azze ve Celle bize tefsir etmiş zaten cennet-i hadislerde. Evet. Peki hakikatini biliyor muyuz? Hakikatini Hakikatin. işte Allah Azze ve Celle'nin onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez derken tevilin ikinci anlamını kastediyor. O da ne? Onların hakikatini Allah'tan başka kimse bilmez. <gülüyor> evet. O yüzden İbn Abbas ne diyor? Ben müteşabihin tevillerini bilenlerdenim. Sahih senetle taberi de. Yani tevilin hangi anlamını kastediyor? Ben diyor ben diyor bu nastırın müteşabihin tevilini bilenlerdenim diyor. Ne kastediyor? Tevilin hangi anlamını kastediyor? <gülüyor> Tefsir anlamını kastediyor. Tefsir anlamını. Yani ben Kur'an'ın tefsirini bilenlerdenim. Yani istivanın tefsiri bellidir. üste olmak demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun gibidir yani. Bu kadar basittir. Yani Ali İmran 7'nin özü budur işte. Tevilin anlamını bilirsen mesele çözülür. Tevilin iki anlamı vardır Arapçin'de. Bir şeyin tefsiri ve bir şeyin hakikati. Özü, künhü. O işte meselelerin, gaybi meselelerin hakikatlerin hepsi bizim için müşteşabıhtır. Ama anlamlarının hepsi bizim için muhkemdir. O yüzden bakıyorsun Selefte iki kıraat gelmiştir. İki kıraat kabul görmüştür. Bir, onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlim ehli de onlara iman ettikler. Bu da sahih. Şu da sahih. Onun tefsirini sadece Allah ve ilim ehli bilir. Ve ilim ehli bilmekle birlikte biz onlara iman ettikler. İkisi de sahih Arap dili edebiyatına göre, gramerine göre de. O yüzden İmam Nevevi bile dayanamamıştır. Demiştir ki evet. Yani bunun net bir anlamı vardır. Arap dilinde yeri vardır. O yüzden bunun tevilini ilim ehli bilir demiştir. Selef olmadığı halde bu cihette. i̇bn de bunu en çok üzerinde durduğu şey budur. Yani onun tevilini Allah'tan başkasını bilmek sadece e, e, Kur'an okuyuşunun bu yönünü ele almak batıldır ve bidattır. ehl sünnette bu ayetin iki sahih anlamı vardır. Bir, Kur'an'ındaki bir kısım ayetler vardır ki bunlar kitabın anasıdır bir kısmı da vardır ki müteşabihtir. Onun tevilini Allah ve ilim ehli bilir. Allah ve ilinde rasik olanlar bilir ve rasik olanlar da aynı zamanda biz buna iman ettik derler. Bu birinci anlamıdır, sahihtir. Bir de ikinci anlamı vardır. O da nedir? Bunu sadece Allah bilir. Onu sadece Allah bilir cihetiyle alırsan tevili hangi anlamı yükleyeceksin? Bir şeyin hakikati anlamına yükleyeceksin. Tamam? Onu işte sadece Allah bilir olur. İlim ehli de bilir anlamını alacağın zaman tefsirin ikinci, tevilin ikinci anlamını alacaksın. O da nedir? Tefsir. Yani bu ayetlerin tefsirini Allah da bilir ilim ehl edebilir. O yüzden Türkiye'de yıllardır selefi kardeşlerin, ehli sünnet kardeşlerin içerisine sokulmuş bu ayetin bidat tefsiri mahvetmiştir, bırakmıştır bu meseleleri. Bunlar bidat tefsirdir. Türkiye'ye bu bidat tefsiri sokan insanlar zahiri mantıklı kişilerdir. Bunu sokmuşlardır. Bu bidat bir tefsirdir. Ehli sünnetin hayatı boyunca savaştığı bir tefsirdir. Böyle bir tefsir yoktur bu ayetin anlamına dair. Yani onun müteşabih ayetleri sadece Allah bilir. Bu bidattır. Böyle bir şey yoktur. İlimde rahatsız olanlar da bilir. Tevhid'in ikinci anlamını alacaksın bitecek. Seleften mukatta harfleri bile tefsir edenler olmuştur. İsabet etmiş etmemiş o önemli değil. Bizim vurguladığımız işin menheci boyutudur. Yani menheci boyutta Kur'an'da tefsir edilmeyecek anlamı bilinmeyen hiçbir ayet yoktur Selef'e göre. Yani bir kelime terkip olmuş, bir cümle terkip haline gelmiş... Asıl itibari lafsun mufidun anlamında faydalı veren bir lafız anlamında bize gelmiş ve anlamı bilinmiyor. Böyle hiçbir ayet yoktur. O yüzden bazı mukatta harflere dahi anlam yüklemişlerdir. Kimi demiş bunlar Allah'ın isimleridir. Kimi demiş bunlar kendilerine kasem yapılacak şeylerdir. Kimi demiş bunlar sure isimleridir vesaire. Yani selefinin de demek mutlak müteşabih yoktur. Kur'an'da hiçbir ayet yoktur mutlak müteşabih olan terkip cihetinde gelmiş mutlak müteşabih olan hiçbir ayet yoktur. Hepsi muhkemdir. O yüzden Kur'an'a bak. Allah Azze ve Celle diyor ki bu Kur'an diyor baştan sona muhkemdir diyor Allah. Uhkemet ayatuhu diyor. Bu Kur'an bütün ayetleri muhkem kılınmış ayetlerdir. Başka bir ayette de ne diyor? Kur'an'ın bir kısmı müteşabih, bir kısmı muhkemdir. Neden müteşabih diyor? İşte hakikat cihetini kastettiği için yani gaybi olaylar hakikatleri meselelerin özü bizim için müteşavihdir. O yüzden kardeşler buraya dikkat edeceğiz. O yüzden özetleyecek olursak Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının manalarının müteşabiye dahil olduğunun ya da müteşabihin bunların, bunlardan ibaret olduğunun söylenmesi batıldır. Seleften hiç kimse böyle bir şey söylememiştir. Ancak bu konuda bazı insanlara has olarak nispi ve izafi bir müteşabihlik söz konusudur. O yüzden ne diyoruz? Bunların tefsirini Allah ne diyor Kur'an'da? Kur'an'ın bir kısmı vardır ki muhkemdir, bir kısmı vardır da müteşabihdir. Kim bilir diyor Allah onları? Ben bilirim diyor, bir de diyor benim rahatsız kullarım bilir, alimler. O yüzden abama bunlar evet, nispi olarak bir müteşabihlik söz konusudur, tefsiri dahi. Hakikati değil, tefsiri dahi insanlara. Çünkü abam ama ilim ehlinden hiç kimseye nedir? Tefsir müteşabih değildir. Külli olarak ilim ehlini müteşabih cihetine alamıyorsun. Bilakis ilim ehli indinde Kur'an'ın tamamı bilinir. O yüzden bu manaların hakikatlerine ve keyfiyetine gelince, işte bunların hiç şüphesiz ki bilgisi Allah'a hastır. Bunların künhünün e, idrak edilmesini e, mahlukattan saklamıştır Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla hiç kimsenin bunları bilmesine imkan yoktur. Evet önümüzdeki de son ders olacak inşallah konularla alakalı. Biraz e, Ali İmran'ı açacağız. Biraz da e, ufak tefek nakillerde bulunacağız. Böylece dersi bitirmiş olacağız. Allah'u alem ve sallallahu nebine, Muhammedin valihi ve ashabihi. أجمعين